Açık evet Açık Radyo burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr saat 13 dakika geçerken tekrar beraberiz ve uzun yıllardan beri İnsan Hakları Derneği'nde gönüllü olarak faaliyet gösteren Sebla Arcan'la cumartesi anneleri ya da insanların bininci hafta buluşmasını e, konuşuyoruz. Ee, Sebla Arcan zorla kaybetmeler, hal cezasızlık, hafıza ve hakikat konu hakkı konularında çalışan bir insan hakları savunucusu. Hoş geldiniz Seblan. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar hoş geldiniz. Evet ben e, bu çok önemli dönüm noktasıyla ilgili soruları sormadan önce bir şey haberden bahsetmek istiyorum. Denizela artık gerçeğin bir haberi vardı. Yeni Zelandalı 39 milletvekilinden gözaltında zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların cezalandırılması talebiyle 95'ten beri Galatasaray Meydanı'nda işte bu protesto hakkını kullanan Cumartesi insanlarının adalet talebine Yeni Zelandalı 39 milletvekilinin destek olması haberi vardı. Cesur mücadeleyi yakından takip ediyoruz. ...ve hareketin barışçıl doğasına rağmen engellendiğini, polis müdahalesinin gayrimeşruluğunun mahkemelerde teyit edilmiş olduğunu ve bu kısıtlamaların keyfi olduğu, sadece 10 kişiyle buluşmaların gerçekleştirilmene izin verildiği ve Anayasa Mahkemesi kararlarına hala saygı gösterilmediği için... Bir mektupları var yani hem e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve bir de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yazdıkları mektupta mahkeme kararlarına uyulsun, engelleme son bulsun diyorlar. İsterseniz bununla bir son dakika e, haberi gibi olduğu için bununla başlayabilir miyiz? Elbette. Evet. Aslında bu bizim için gerçekten çok büyük bir dayanışma. Yeni Zelanda biliyorsunuz Güneş'in ilk doğduğu yer ve hani denir ya dünyanın bir ucu. Sesimizi dünyanın bir ucuna duyurabilmiş olmamızı da ifade ediyor aslında. O açıdan bizim için çok ayrıca önem taşıyan bir girişim bu. E, ve tabii burada şunu da düşünmek lazım herhalde, e, sesimizi dünyanın bir ucundaki siyasetçilere duyurduk ama kendi ülkemizdekilere maalesef e, çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen hala duyuramamışız. Evet, çok e, tuhaf bir çelişki olduğu da gözlemleniyor ama bu sadece Türkiye'ye özgü de değil herhalde değil mi? E, değil maalesef ki değil evet. evet şimdi anlatır mısınız bize neler olup bitiyor ve bu bininci hafta protestosu neden bu kadar önemli biz aslında her yüzlü haftalarımızda daha geniş katılımlı daha kamuoyu yaratacak etkinlikler yapıyoruz Nitekim 300 haftamızdan hemen sonra Dönemin başbakanı Erdoğan bizi davet edip çalışma ofisinde, Bahçede bizimle görüşmüştü. Yani bütün çabamız bu yüzlü haftalarda daha çok kamuoyu yaratmak, devleti yönetenlerin dikkatini çekmek ve kamuoyunun da desteğini sağlamak. Çünkü biz bunca tecrübemizle şunu öğrendik, hiçbir toplumsal talep haline gelmeyen hiçbir talep sonuca ulaşamıyor. Çünkü devletler ihlal üzerinden şekilleniyor. Devletleri ihlallerden uzaklaştıran toplumsal taleplerin gücü. Biz işte bu binli binli haftamızda olduğu gibi bütün diğer haftalarımızda da bu talebi artırmaya, çoğaltmaya yönelik de bir çaba gösteriyoruz. Bu bininci haftada da yine aynı nedenlerle etkinlikler düzenliyoruz. Ama bu sefer daha sanat Ağırlıklı etkinlikler de var ee, bininci hafta etkinliklerimiz kapsamında. Ee, bizim evet az önce okuduğunuz mektupta ne güzel net bir şekilde anlatılmış. Hukuken hiçbir gerekçesi olmadığı anayasa mahkemesinin iki kararıyla tescil edilmiş bir yasaklamayla, sınırlamayla karşı karşıyayız. 29 hafta süren çok yoğun bir mücadele sonucunda ee, 11 Kasım'dan itibaren Galata, şey, Galatasaray'a çıkabiliyoruz ama Galatasaray meydanı hala polis bariyerleriyle kapalı. içinde silahlı polisler var ee, ve orası bir polis noktası. Yani ee, meydan... bu, bu çok özür dilerim. Bu, bu bir, hani oradan geçen herkesin dikkatini çekebiliyor. Çok tuhaf bir durum çünkü etrafının çevrelenmesi aslında Cumartesi annelerini, Cumartesi insanların eylemlerini engellemek için yapılmıştı. Sonra izin verildi ama barikatlar kalkmadı. Yani bu sefer de barikatların önünde e, yapılıyor etkinlikler değil mi? Ya evet. Şöyle düşünün. Hapsedilmiş bir meydan var. Üstelik <gülüyor> İstiklal Caddesi bir önceki belediye başkanının açıklamasına göre günde 2 milyon insanın, İstanbul Valisi'nin ifadesine göre hafta sonları da en az 6 milyon insanın hareket halinde olduğu bir yer. Bu kadar işlek bir yerde, İstanbul'un kalbinde bir meydan hapsedilmiş durumda. Ve bu ne yazık ki sanki yalnız cumartesi annelerinin sorunuymuş gibi algılanıyor kamuoyunda da. Oysa orada Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli heykeltıraşlardan birinin heykeli var. O heykel de hapsedilmiş durumda. Yani bütün topluma kapatılmış bir meydanda yalnızca cumartesi annelerinin, alana yönelik itirazı yükseliyor. Aslında bu itirazı toplumsallaştırabilmemiz lazım. İstanbulluların Beyoğlu'nda yaşayanların kentli hakkı üzeri esasından, kent hakkı üzeri esasın üzerinden bir itiraz geliştirmeleri lazım. Hapsedilen bir meydan karakola çevrilmiş, hapsedilen ve karakola çevrilmiş bir meydandan söz ediyoruz. Neden? Cumartesi anneleri, insanları haftada bir gün orada 15-20 dakika oturamasınlar diye. 29 hafta boyunca her hafta neredeyse gözaltılar yaşanıyordu. Daha sonra ihadenin önünde ısrarlı mücadeleler e, sürmüştü. E, daha sonra e, az evvel bahsettiğimiz izin tırnak içerisinde e, hani verildi ama galiba onun da sınırları vardı öyle değil mi? Yani kişi sayısı mı? Öyle bir takım kısıtlamalar vardı galiba ya yine. Ya aslında buna... İzin demek doğru değil. Hı hı. Çünkü e, gerçekten çok zorlu bir mücadeleyle, çok bedel ödenerek kazanılmış bir durumdan söz ediyoruz. Evet. Ya yani Bir lütuftan değil. Hı hı. Hiçbir devlet yöneticisi bunu bu şekilde ifade edemez. Biz hı. 29 yıllık ağır bir bedel ödeyerek Galatasaray'a 10 kişiyle çıktık. Çıkma, çıkabildik. Or kişiyle çıkmamız bile çok önemli. Çünkü bakın 2018 tarihinden yani Türkiye e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra beni duyabiliyor musunuz? Evet evet, evet duyabiliyoruz. Ha, şu anda düştü yani Sebla Tam Duyabiliyor musunuz derken? Tam derken düştü. Evet ben evet. E, hemen tekrar bağlama çabaları içinde ee, bu meydana meydanın Galatasaray Meydanı'nın kendisinin hapsedildiği gibi Seblan söylediği şekilde e, Türkiye'nin en önde gelen sanatçılarından heykeltıraş Şadi Çalı'a ait Paslanmaz Çelik'ten Soyut Heykelin de e, hapsedilmiş olduğunu ve bu heykelin de Cumhuriyet'in 50. yıl anıtı olduğunu da tekrar bilgilere koyabiliriz herhalde yani. Çok uzun süreli ve dünya çapında bir hesabı sorulmayan Yeni Zelanda'lı 39 milletvekilinin de gerek Cumhurbaşkanı'na gerekse Adalet Bakanı'na gerekse de İçişleri Bakanı'na mahkeme kararlarına uyulmasının ve engellemenin son bulunmasının gerektiğini söyleyen mektubundan da bahsetmiştik. Bu... Evet bu arada bahsettikleri Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Çünkü tam Sebla'nın şunu söylüyordu. 2018 yılında 700. hafta buluşmasından itibaren yasaklar başladı. Tabii 2016 darbe girişimi sonra başkanlık rejimi OHAL falan birkaç yıl boyunca uzatıldı biliyorsunuz. Bu 700. haftada polis şiddeti uygulanıyor. On, o tarihten itibaren baskılar, kesintiye uğrama e, durumu vardı. Cumartesi annelerine, insanların izin verilmiyordu. E, anayasa mahkemesi... Birinci bu, hafta. Evet. evet. Anayasa mahkemesi bunu, bu, bu karar, yani izin verilmemesine karşı bir karar almıştı. Evet bu arada Sebla evet, tekrar hoş geldiniz. Geldi, evet. Özür dilerim hattan düştüm. Ya Benden ya. kaynaklanan bir sorun oldu sanırım. Ee, şimdi 700. haftaya kadar 699 hafta boyunca biz Galatasaray'da normal rutinimizde oturmuştuk ve hiçbir sorun da yaşanmamıştı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirilişin hemen ardından bizim Galatasaray'daki 700. haftamız yasaklandı. Yasaklanmak kalmadı Ağır polis şiddeti. Ne maruz kaldık, gözaltına alındık, hakkımızda dava açıldı ve o günden sonra e, Galatasaray'a giden bütün yollar kapatıldı. Beyoğlu'nda olağanüstü hal ilan edildi cumartesi günleri. İnsan Hakları Derneği'nden çıkışımız engellendi. Sokağın etrafı sarıldı. Ve biz o zaman e, hiç hareket etme imkanımız olmadığı için basın açıklamalarımızı İnsan Hakları Derneği'nin önünde yaptık. Aslında biz orayı bir mekan olarak seçmedik. E, polis barikatıyla karşı karşıya kaldığımız ve Galatasaray'a gidemediğimiz için orada yapmak zorunda kaldık. Ama Galatasaray bizim derneğin önü bir tünele benzer. İki tarafı da binalarla kaplıdır. E, ve küçücük dar bir yoldur zaten. E, pandemi dönemi gelince de e, meslek sağlık e, örgütlerine danıştık. Bize dediler ki burası e, bulaşı için çok müsait. E, ve sizin yaş ortalamanız çok yüksek. Dolayısıyla e, burada e, bu şeye devam etmeniz sağlığınızı tehdit ediyor. Bu yüzden sosyal medyaya taşıdık. İki yıldan fazla da sosyal medyada bu faaliyetimizi yürüttük. Ama bu arada da 700. hafta müdahalesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Oradan da iki karar çıktı. Ve bu karar çok önemli bir karar. Hem Cumartesi annelerinin Galatasaray meydanında oturmasını, engellenmesinin hak olduğunu söylüyor. Hem bu Oturmaları yasaklayan Beyoğlu Kaymakamına senin yasaklama kararının hukuki dayanağı yok diyor. Ve bu kararı mahkeme ayrıca kaymakamlığa da gönderdi. Dedi ki Cumartesi annelerinin bu haklarını kullanabilmeleri için imkan yarat. Şimdi böyle olmasına rağmen her hafta biz... Anayasa Mahkemesi kararını elimize aldık. Yetkili bütün birimlere dilekçelerimizi yazdık. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın diye. Ve 8 Nisan'dan itibaren de Galatasaray'a çıkmaya çalıştık. İşte tam da bu sırada 29 hafta çok ağır polis şiddetine maruz kaldık. Bu 29 hafta boyunca yaşadı bize yaşatılanlar Yalnız ulusal kamuoyunun değil, uluslararası kamuoyunun ve uluslararası mekanizmalarında çok ciddi tepkisine neden oldu. E, bu tepki, bu e, kamuoyu baskısı sonucunda e, biz Galatasaray'a 10 kişiyle e, çıkabildik. İlk e, bize e, söylenen e, gelin Galatasaray'a bir kişi karanfil atsın sonrası bitti başka bir şey olamaz denilmişti ama bu sayı on kişiye kadar çıktı. Bu bizim için neden önemli? 2018'den beri İstiklal'de ve Galata Sarayı Meydanında Galata Sarayı Meydan'da hiçbir eyleme izin verilmiyor, hiçbir basın açıklamasına hiçbir gösteriye izin verilmiyor. Biz bu on kişilik kazanımla da olsa topluma şunun mesajını vermek istedik: Eğer ısrar ettiğiniz ve haklı olduğunuz bir mücadeleniz varsa başarabilirsiniz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Yeter ki haklarınıza sahip çıkın. Bu açıdan mesela biz 10 kişiyle oraya çıkıyoruz ama inanın o kadar çok geri dönüş, o kadar çok mesaj alıyoruz ki umudumuzu tazelediniz, bize işte güç verdiniz, mücadele azimimizi arttırdınız şeklinde. O yüzden biz Evet, bu yeterli mi? Asla değil. Bu Anayasa Mahkemesi kararına uygun mu? Hayır, haklarımız hala ihlal ediliyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları eskiye dönüşü ifade eder. Yani biz 699. haftada nasıl oturuyorsak aynı şekilde oturabilmemiz lazım. Bizim bu talebimiz hala devam ediyor. Bunun için kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Bu talebimizde ısrarlıyız. Ama bininci haftada. Evet Galatasaray'a biraz daha kalabalık çıkabileceğiz. Bizim e, kamuya açık bir çağrımız yok. E, kayıp yakınları e, ve insan hakları ile birlikte çıkacağız. Yani 699. haftada ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Ama bağlantıdan önce de ifade etmiştim. Burada bir lütuf söz konusu değil. Burada bir mücadele ve bu mücadelenin sonucu söz konusu evet yani burada e, yeni zelandalıların çok e, milletvekillerinin ayrıntılı olarak dile getirdikleri gibi uluslararası hukukun da çeşitli kurallarının çiğnenmesi hükümlerinin çiğnenmesi ve bu soruşturmaların da alınmış olan bazı kararların anayasa mahkemesi kararlarının derhal uygulanması talebi var işte bütün soruşturmaların son, sona erdirilmesi, işkenceyle suçlanan kolluk kuvvetlerinin etkili şekilde soruşturması, soruşturması gerektiği talebi var. İşte bu zorla kaybedilenlerle ilgili bilgi alma hakkının tanınması talebi var. Ve uluslararası sözleşmeleri özellikle de tüm kişilerin zorla kaybedilmeye karşı korunmasına dair önemli bir uluslararası sözleşme var. Onu daha fazla gecikmeden e, imzalayıp onaylamanız gerekir diye de bir talepte rica diyelim peki e, var ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da 16 Aralık 1966 tarihli e, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin tüm hükümlerine özellikle de bazı net olarak adları sayıları verilen 7, 9 ve 21. maddelerine uymundu sizden saygıyla rica ediyoruz diyorlar o bu 39 milletvekili Yeni Zelanda'dan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hem de Dışişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya. Peki sizce bu nasıl yarından sonra ve bundan sonraki gelişmelerden neler bekliyorsunuz? Biz gerçekten şu an tamamen bininci haftayı odaklanmış durumdayız. Evet. Bininci haftayı geçirdikten sonra bu mücadelemiz de devam edecek. Çünkü talebimiz çok açık ve net. Biz eski halimize dönmek istiyoruz. Yasal olarak da buna hakkımız var. Bakın biz 29 hafta boyunca işte engellendik, gözaltına alındık. Ama şu an devlet bize tazminat ödüyor haksız gözaltı nedeniyle. Yani evet. devletin mahkemeleri bizim Galatasaray'a çıkmamızın engellenmesini bu müdahaleleri haksız buluyor. Şu an anayasaya artık uluslararası sözleşmeleri, uluslararası hukuku falan geçtik. Şu an mevcut yasaları ve anayasasını uygulamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ya bizim talebimiz çok meşru, çok açık, çok net. Anayasal haklarımızı kullanmak istiyoruz. Anayasal mahkemesini teslim ettiği hakkımızı kullanmak istiyoruz. Şimdi bizim hakkımızda 29 hafta boyunca soruşturma açıldı. 28'i suç unsuru tespit edilemedi diye kovuşturmaya gerek yok. Kararıyla kapandı. Peki biz neden, bir soruyu soruyoruz. Biz neden engelleniyoruz? Engellediğiniz için bize tazminat ödüyorsunuz. O zaman neden engelleniyoruz? E, kaymakamlık, kaymakamlıktı değil mi bu yasağı e, koyan? Hatta yasak getiren tabi... kaymakamlık ama... Gerekçe anayisa belirtiyor anayisa. mu hiç? Genelde biz hani, takip ettiğimizde sadece a... uygun bulunmamıştır diyerek yasaklar geliyor ama... Şöyle bunlar a, 700. haftadaki yasağın aynısını kopyala yapıştır yöntemiyle her hafta Hı. yapıyorlar. Ama Anayasa Mahkemesi o kopyala yapıştır yöntemindeki gerekçelere... Ben, ben bu gerekçeleri anlamadım, hukuki dayanağı yok dedim. Gerçekten o kuki dayanıyor. Peki o gerekli. Genel yani. ahlak, Hı. kamu düzeni vesaire vesaire bizimle hiç alakası olmayan şeyler. Evet. Peki bir de bugün çok yoğun bir programımız olduğu için tam değinme fırsatı bulamadığımız bir başka şeyle haberle de ekleyerek bir soru soralım. Yani. Anayasa Mahkemesi kararına da dayanarak 1 Mayıs'ı, son 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik bir sürü operasyon yapıldı ve gözaltına alınan 27 kişi hakkında tutuklama talebi edilmişti. Artı gerçekte de vardı. Tutkandı daha sonra. Tutukla yedi. onlar 27 kişi için tutuklanma istemişti. Tutuklu sayısı 74'e çıktı son haberle. Dünya yani İstanbul'da 1 Mayıs'tan gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı. Bu iki nasıl bağdaştıracağız bunları hukuk anlayışıyla ve devam etmekte olan bu gelişmeleri nasıl değerlendir değerlendireceğiz? Ben bunca yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum. Artık hukukla konuşmayı geçmiş vaziyetteyiz. Yani hukukun bu topraklarda hiçbir şey ifade etmediği noktasındayız. Çünkü 1 Mayıs'ta tıpkı Galatasaray gibi mekansal açıdan önem taşıyan bir yer. Ve toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen kişiler mekan seçme özgürlüğüne sahipler ayrıca. Yani illa bir özelliği olması lazım, gerekmiyor. Mekan seçme özgürlüğüne sahipler. İstedikleri yerde yapma hakkına sahipler toplanmalarını ve gösterilerini. Ya Anayasa Mahkemesi kararı olmasa bile bu böyle. Mekanı yasaklamak aslında o gösteriyi toptan yasaklamak anlamına geliyor. Ben yani bu mevcut anayasaya aykırı olduğu gibi ya inanın anayasaya uluslararası sözleşmelere aykırı olan 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına bile aykırı bütün bunlar. Ya onun için maalesef size hukukla bir cevap veremeyeceğim. Hukukla bir açıklama getiremeyeceğim. Çünkü bu uygulamaların hukukla bir ilgisi yok. Bu uygulamalar siyasetin uygulamaları. Bu uygulamalar hiç kimse sokağa çıkmasın, ses çıkarmasın ve iktidarın bütün düşünce ve görüşlerine karşı tek bir ses çıkmasın, dikensiz gül bahçesi olsun isteniyor. Bunun ötesinde hiçbir anlam ifade etmiyor. Hukukla inanın konuşamayacağım ben sizinle. Evet, yani hukuk, hukukun konuşulamayacağı bir durumda da adaletin ve dolayısıyla da sosyal düzenin olmadığını da e, rahatlıkla söyleyebiliriz tabii. Kesinlikle. Tam Montesquieu'den, Montesquieu'den beri hukukun üstünlüğü olmaksızın, e, toplumların haysiyeti olamıyor. Yani öyle bir deyim de var. Voltaire'in kullandığı deyim de o. E, dolayısıyla çok zorlu bir durumdayız. Valla e, ne diyeyim bilemiyorum Tebla Hanım. E, bininci hafta e, protesto. Bininci haftamız bizim için önemli. E, evet. Siz de açık radyodan sesimize ses kattınız. Teşekkür ediyoruz. Bizim bütün amacımız aslında e, gösteri hakkını, toplanma hakkını, e, hakikati bilme hakkını toplumsallaştırabilmek. Çünkü toplum bu hakları talep etmediği sürece hep uzağımızda kalacak ve devlet hep ihlalcı olacak. Bunun için biz yalnızca kayıpları aramıyoruz. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için, insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim anlayışına kavuşması için de mücadele ediyoruz. Bizi yalnızca kayıplarını arayan bir grup olarak sınırlandırmak bize gerçekten haksızlık olur. Dolayısıyla bizim desteklenmemiz aslında demokratik bir Türkiye talebinin desteklenmesidir. İnsan haklarının desteklenmesidir ve en önemlisi insanlık onurunun desteklenmesidir. Bakın 29 yıl bunca ağır bir mücadeleyi yürütmenin ana motivasyonu e, insanlık onuruna sahip çıkmaktır. Aksi halde 29 yıl bu kadar baskı, bu kadar zor, bu kadar şiddet çok kolay değil. 29 yıl sanki e, hani böyle konuştuğumuzda e, hemen geçi veriyor gibi öyle değil. Bakın biz Galatasaray'a çıktıktan sonra doğan çocuklarımız şu an bizim avukatlığımızı yapıyor. Böyle uzun bir zamandan söz ediyoruz. Bu kadar uzun bir zaman bütün bu baskılara dayanmasının Cumartesi annelerinin tek nedeni var. İnsanlık onuruna da sahip çıkıyorlar. Ve onlar insanlık onurlarından vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla bütün toplumun e, onları desteklemesi... Onların bu duruşuna kendi bulundukları yerden ses vermeleri lazım. Bunu cumartesi anneleri için değil, kendileri, kendi evlatları için de. Yoksa Nesil... bakın hukuk konuşamıyoruz. Hani ben adalete falan hiç gelmedim mi? Evet. Nesiller arası bir büyük hukuk, adalet ve vicdan sorunuyla karşı karşıyayız. Evet bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz Sebla Hanım. Gayet bilgilendirici oldu Yayın, yayınımızda. bu Açık radyoda, açık gazetede uzun yıllardır İnsan Hakları Derneği'nde gönüllü olarak faaliyet göstermekte olan Sebla Arcan'la bu yılların mücadelesinin birikimini konuştuk. Çok teşekkür ederiz Sebla Hanım. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun. Görüşmek Görüş, üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.